635, numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in Halid bin Velid'in haklarını gözetmesi hususunda Amr İbnül As'a bir mektup yazması, evet, Ebu Bekir Sıddik, Amr İbnül As'a şu mektubu yazdı, ben Halit bin Velid'e bir mektup yazarak sana yardımcı olmak üzere gitmesini emrettim, yanına geldiğinde onunla güzel bir şekilde arkadaş ol, sakın ona büyüklük taslayayım deme, onsuz hiçbir işe girişme, ben seni hem ona ve hem de diğerlerine başkan olarak tayin ettim, ancak onlarla müşaverede bu bulun ve görüşlerinin aksine gitme